ve alihi ve sahabe ve sellem teslimen kesir'a anaza muhterem kardeşlerim bugünkü sohbetimizde sizlere yeni bir mevzu işlemek üzere karşınıza çıkmış bulunuyorum bu mevzu çok hassas ve dikkat gerektiren, anlayış gerektiren bir mevzudur. O da İslam'a karşı yapılan fikir savaşı ve programdası ve bundan bugünkü Müslümanların gördüğü veya onlarda doğurduğu kötü etkiler ve tesirler üzerinde olacaktır. Böyle bir ders işlerken kimler bu fikir savaşını yapıyor? İslam'ın yıkılması için her türlü planlar ve oyunlar kuran kimlerdir? Böyle bir şeye girişmeden önce inanç ve İslam'ı sahip bir fikre sahip olan bir Müslümanın İslami bir hizmet ederken, şu üç şeyi bilmesi gerekir. Üç hususu bilmesi gerekir. Bunlardan birincisi, İslam'ın asrını, temelli, gayesini, gayesini, kısaca kitap ve sinnet ona bağlı olan şeyleri. Bu bir. İkincisi, Müslümanların yaşadığı toplum, Müslümanların yaşadığı toplum, Ondaki olan ayıpları, noktanlıkları, hastalıkları ve ifsad edilen yönü. Bu iki. Üçüncüsü de kafir ve münafıkların yani İslam düşmanlarını tanıma ve onların oyunlarını, planlarını bilmek. Bu üç şeyi bir Müslüman bilirse ve bunlara sahip olursa, böylelikle düşmanlarını iyi tanımış ve ona göre tedbirini almış ve Müslümanları belki bu yönüyle uyandırmaya çalışmış olacaktır inşallah. İslam'a karşı fikir savaşını yürüten bu düşman kimdir? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kâle Teâlâ. Estaezi billah. Le tecide ma eşaddan nâs'u adâveten lillezîne âmenû el-yehud ve'l-lezîne eşrekû. İman etmiş kimselere. Adaletin en şiddetini, düşmanlığın en şiddetini besleyen Yahudileri, bir de Allah'a ortak koşanları görürsün. Evet, bu ayetlerin ışığında bir İslam'a karşı fikir savaşı yürüten ve düşmanlık yapan iki tane taifenin toplumun var olduğunu görüyoruz. Bunların birincisi Yahudiler. Ve ikincisi de, ikinci düşman, bunu iki kısma ayırabiliriz. A, Allah'a ortak koşan müşrikler. B, müşrikler topluluğu içinde, aynı şekilde Hıristiyanları, Hıristiyan aleminde de değerlendirebiliriz. Çünkü onlar da Allah'a ortak koşuyorlar. Ancak bugünkü dersimizde ben sizlere, İslam'a en büyük zararı dokunan ve Müslümanların hayatında büyük rol oynayan Yahudileri tanıtmaya çalışacağım. Bunlar kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Dayandıkları kuvvet, destek kaynağı nedir? Yahudilerin hedefleri nelerdir? Beşeriyet'i sömürmeye ve israr etmeye onların kullandıkları metotlar nelerdir? Bunun üzerine duracağım inşallah. Mutlaka. Önce Yahudi milletini bir tanıyalım. Yahudilerin soyları İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu olan, ikinci olan, oğlu olan, İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup onları. Yakup onlarla biz bunlara esbat esbat diyoruz. Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları esbatlar. Evet. Yusuf Aleyhisselam, Mısırda idareyi ele aldıktan sonra bu Yakub onları esba dediğimiz Yakub Aleyhisselam'ın onları çoğaldılar, nesil olarak çoğaldılar ve bunlar İsrail onları adıyla bilindiler. İsrail onları adıyla birimdiler. Mısır'da Firavun zulmünden Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak göndererek Kızıl Denizi aşarak onu zulmünden İsrail oğullarını kurtardıktan sonra Cenab-ı Hak onlara cenab Hak onlara Şam diyarı yani Şam diyarına doğru Mukaddes olan toprak Mukaddes olan toprak Filistin toprağını var etmiştir. Lakin bu İsrail yolları yolda Allah'ın emrinden yüz çevirdiler. Musa Aleyhisselam'la beraber Filistin'de bulunan cebbar ve zalim olan topluluğa karşı savaşıp da Oraya girmek istemediler. Dediler ki, "İzhab اَنْتَ ve فَقَاتِ لَا اِنَّا هَا هُنَا قَاِدُونَ Git ve sen Rabbin onlara karşı savaş. Biz burada oturdularız. Biz savaşlarız. Rabbin emrine karşı isyan ettiler. Bu isyana mukabil, bu isyana mukabil, cenab Hak, Onlara karşı ceza olarak yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmalarını istedi. Ve Filistin ile Mısır arasında olan Sina sahrasında kırk sene dolaştılar. Allah onlara kırk sene Mısır'a girmelerini haram kıldı. Yani daha doğrusu yani Filistin'e girmelerini Filistin'e girmelerini haram kıldır. Evet. Ondan sonra Nun'un oğlu Yuşa' aleyhisselam ile bu Yahudi toplumu, İsrail toplumu Filistin'de oturan, zorba, zalim olan Umalik dediğimiz milletini oradan çıkardılar ve Filistin'e yerleştiler. Yahudiler. Evet. Filistin toprakları orada yerleşince oraya Orşelim Orşelim adını taktılar. Daha sonra İliya adını almış ve bugün Filistin adıyla bilinmektedir. Allah'ın mukaddes kıldığı topraklar. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya vardı. Ve Mescidi Aksa'dan mukaddes topraktan semaya yükseldiği Miraç makamı hadisesi vardır. Ki Orada bir vakit namaz kılan bir Müslümanın namazı 500 vakit yani 500 zekat, bir rekat namaz kılan Müslümanın 500 zekat kadar kılmış sayısı kadar kılmış ecir ve mukafata sahip olmaktadır o makamda. Memleketlerini orada ilk defa Davud Aleyhisselam ve sonra da Süleyman Aleyhisselam ile yaşadılar. O memleketi yaşadılar. Ondan sonra, yani Davut Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünden sonra Yahudi milleti ikiye ayrıldı. Bir, kuzey kabileleri, bunlara biz İsrail memleketi diyoruz, orada kurdular. Ve başketini Samir'a he, Samir'a bugünkü Nablus mıntıkasını teşkil etmektedir. Evet. Güney kabileleri ise Yahuda memleketi, yani Yahudi memleketi, Nukurdlar ve başkentini Orşelim yaptılar. Orşelim adını verdiler. Daha sonra güneydeki Yahudiler kuzeydekilerine galip geldiler ve Yahuda memleketi kalmış oldu. Bir sürü harp ve hadiselerden sonra, Romalılar orasını istila ettiler. Romalılar orasını istila ettiler. Ve orada Yahudileri, Yahuda'da bulunan Yahudileri, yani Filistin'in güneyinde bulunan Yahudileri, 130 miladi senesinde romanlar oradan çıkarttılar. Yahudileri çıkarttılar. Evet. Ve yeryüzünde bir daha memleket kurmak onlara nasip olmamıştı. Bir daha memleket onlara kurmak nasip olmamıştı. Dağlık olarak yaşıyorlardı. Ancak miladi 8. yüzyılda Hazar memleketi'ne intikal ettiler bir kısmı. Bugünkü Polonya dediğimiz yerdir ve etrafı sonra Rusla, Ruslar tarafından orası ne yapıldı işgal edildi. Yahudileri orada yıktılar ve etrafında devlet kurdular. Hazar Yahudileri Rusya'nın hükmü altında yaşadılar. Fakat durmadılar. Bir sürü oyunlarıyla ve planlarıyla Rusya'daki Kayser Hristiyanlığını Rusya'daki Kayser Hristiyanlığını çünkü daha önce Rusya put, puta tapan bir milletti. Çok ilahlara tapan bir milletti. Hristiyan olduktan sonra Kayser, yani Ortodoks mezhebine sahip onlar ve Polonya dediğimiz etrafında Ruslar devlet kur, kurduğunda bu Yahudiler rahat durmadı ve 1917 senesinde Rusya Rusya'daki Hristiyan Kayserlerini yıkıp oraya komünizmayı Yahudiler orada komünizmayı getirmeyi başardılar. Ve bu Hazer Yahudileri Hazer Yahudileri Batı Avrupa'ya intikal ettiler. Aynı şekilde Batı Avrupa'ya intikal ettiler ve Avrupalıların hayatında ahlaki değişmelerinde fikir yapılarında büyük roller oynadılar ve tesir meydana getirdiler. Avrupa'yı ve Amerika'yı kapitalizmi Avrupa ve Amerika'da kapitalizm yerleştirerek Hakimiyetlerini sağladılar. Onlara istikamet vermeye başardılar. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda 1945 tarihinde İngilizler Filistin'i Filistin topraklarını ele geçirince 1945 tarihinden 1948 tarihine kadar oraya bir buçuk milyon Yahudi yerleştirdiler. Filistin'e yeniden. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu Yahudiler artık devlet kuramazken, devletleri yıkıldıktan sonra Ruslar onları Filistin'den çıkardıktan o tarihten bu yana kat'i surette onlar artık devlet kuramışlardı. Lakin çeşitli yerlerde şaşkın şaşkın dolaşıp yaşıyorlardı. Ve 1945 senesinden 1948 senesinde yani 3 sene için zarfında İngilizler oraya 1,5 milyon Yahudi'yi oraya soktular. Ve 1948 senesinde maalesef Müslümanların kulakları çınlasın, İsrail devleti kuruldu. Ve bunu, bunların devlet kurmasına ilk itiraf eden bizler olduk. Bizler imza attık. Maalesef. 1924 senesinde, hilafet yıkıldığında, hilafet niye yıkıldı? Çünkü, çünkü, daha önce, hilafet yıkılmadan önce, daha önceki derslerinde size anlatmıştım. Sultan Abdülhamid Han'a, İngiliz, Veziri, ne yapmıştı? Belfor bir sefir göndermişti, Sultan Abdülhamid'e. <Gülüyor> Ve Yahudi toprak, ya Filistin topraklarının, Yahudi'ye satılması teklifini sunmuşlardı. Fakat, Sultan Abdülhamid, ufku geniş olan bu insan, Yahudilere bir karış toprak dayı satmadı. Ve huzurlar şu hınzırı çıkarın dedi. Ondan sonra, İngilizler, memleketimizde, Jön Türk adında İttihat ve Terakki Derneği'ni kurarak, oradaki İngiliz yanları belki Osmanlı Devleti'nin Devlet yapısında önemli adamlar dahi o dernekte bulunuyordu, aldanarak onların kiralamaları suretiyle bir mason mocasını teşkil ederek ne yaptılar Osmanlı Hilafetini kendilerine Filistin'de bir toprak verme işlerinden intikam almak için 1924 senesinde Hilafeti yıktılar. Bu satılmış insanlar. Hilafeti yıktılar. Ondan sonra ne yaptılar? Memleketimizi avrupa'yı bir memleket hale getirdiler. Böyle bir musayi bir zemine zemin hası olunca 1940 senesinde 48 senesinde Yahudilerin Filistin'de devlet kurmasına ilk imza atan bizler olduk. Yahudilerin özellikleri nelerdir? Bu millet nasıl bir millettir? Irkta, Yahudi ırkında öyle taassup sahibidir. Sen milyonlar harcasan desen ki ben Yahudi olmak istiyorum. Hayır derler. Sen Yahudi kanını taşımıyorsun, Yahudi olamazsın. Ancak Yahudi'ye köle olursun. Seni Yahudi'ye dayı kavuşmuyorlar. Hristiyanlık. insanları elde etmek için herkesi barına basarken, Hristiyan yapmak arzusuyla çıkarken bu Yahudiler, Yahudiliğe insanları bile kavuşmak istemiyorlar. Çünkü sen Yahudi kanı taşımıyorsun da ondan. Allah seni Köpek ve hınzır olarak yarattı. Ama Yahudi şerefi yüzünden seni Yahudilere karşı insan suretinde gösteriyor. Sen ancak Yahudinin kölesi olabilirsin. Yahudi bu inancı taşıyor. Evet. Yahudiler azgın bir millettir. İfsatçı bir yapıya sahiptir. Başkalarının sırtından geçinme, memleketleri sömürme, ve kendilerine köle yapma hastalığı yatıyor kendilerinde. Nifat, hıyanet, gaddarlık, katılık, insanları katletme, öldürme, bağilik en baş özellikleridir. Onlardaki, onlarda hedefe götürenler, hedefe götüren vasıtalar, onları hedefe götüren vasıtalar, mutlak olarak meşrudur. Velev ki o vasıtalar ne kadar kötü olursa olsun. Herhangi bir vasıta kendilerini hedefe götürüyorsa onlar da meşrudur. Velev ki bu vesile vasıta en kötü vasıta olursa o En şerli vasıta olursa olsun. Evet. Onlar kat'i surette münkerleri nehyetmezler. Hakikati bilip katil surette amel etmezler. Haksızlık yere bir sürü peygamberler öldürdüler. Bağılık yaptılar. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak onları peygamber lisanıyla melun ilan etti. Melun bir millettir. Allah'ın lanetini uğrayan bir millettir. Hakkı örtüler, örtüler, gizlediler. Ve Tevrat'ı tahrif ettiler. Tevrat'ı kendi elleriyle yazdılar. Az bir ücret mukabili sattılar. Bugün karşımızda insanları öldürme sanatını öğreten bir Tevrat halini aldı. Tevrat. Haklarında Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet-i kerime inmiştir. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا أَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَغْتُلُونَ hak. Ayetlere bakınız haklarımda. İsrailoğulları, İsrailoğullarından İsrailli, onları, İsrailli Davud aleyhisselamın lisanıyla ile lanetlendiler. Onlar yapmış oldukları kötülükleri kat'i i surette aralarında nehyetmezlerdi. Birbirlerini ikaz etmezlerdi. Yaptıkları ne kötü şeydi? Ve yaktılonun elbeyine bir hak, haksız yere peygamberleri öldürürlerdi. Ve yuharifun el kelime min bazı mowadh. Allah'ın ayetlerini yerlerini değiştiriyorlardı. Kelimeleri tahrif ediyorlardı. Sunna qaset min kulubikum <gülüyor> min ba'd zalik. Sıfatlara bakın. Ondan sonra Yahudinin kalbi kas katı oldu. Fehiye kel hicara ev esed Ya Taş gibi veya taştan daha katı. Ve le teciden lehum ahrafu'n ala hayat. Onları dünya hayatına en hırslı en şiddetli hırs sahibi insanlar olarak görürsünüz. Onlar ancak maddeye, hayata taparlar. Evet. Bu gibi ayetlerle Kur'an-ı Kerim onları en kötü ve en şirkin sıfatlarla nitelendirmiştir. Yahudileri. Evet. Yahudi milleti, <gülüyor> dini, içtimai ve siyasi, ve ekonomi alanda zulüm yoluyla milletleri sömürmek isteyen ve bunun için çaba sarf eden bu yolda her türlü vasıtayı deneyen katil bir veba olup Müslümanların en büyük düşmanı olan bir millettir. Dikkat edin bakınız. Şu cümleyi bir daha tekrarlıyorum. Yahudiler içtimai ve siyasi ve ekonomi alanda zulüm yoluyla, milletleri sövürmek isteyen ve bunun için çaba gösteren, bu yolda her türlü vaztayı deneyen, katil bir veba olup, Müslümanların en büyük düşmanı olan bir millettir. Peki, bu Yahudilerin dayandığı veya güç kaynağı nedir? Değil mi? Muhakkak onların dayandığı ve güç kaynağı bir şey olması gerekir. Böyle bir ahlaka, böyle bir siyasete, böyle bir oyuna, böyle bir cesarete sahip olan bir milletin muhakkak ki kaynağı, destek kaynağı olması gerekir. Birinci destek kaynakları. Allah onları güya bütün dünyadaki insanlara tafdil etmiş. Yeryüzünün en seçkin milleti olduklarını kendileri iddia ederler. Kendileri insan, ondan gayrı bütün milletler ya köpektir ya da hınzırdır. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu Yahudilere cevap veriyor. Ve onlardan bahsediyor. Estaizu billah. Ve kâletil yehudu vel nasâra, Nahnu ebnâullâhi ve hibbâuh. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Biz Allah'ın çocukları, oğulları ve sevgilileriyiz. Cenab-ı Hak onlara cevap verdi. Kul ey Habibim onlara söyleme. Felime yu'azibukum bizunubikum. Madem siz Allah'ın en sevgili kullarısınız, Allah'ın oğullarısınız, Allah sizi niye İşlemiş olduğunuz günahlarla Allah sizi azap ediyor. Sizi cezalandırıyor. Bel entum beşerum mimmen halak. Hayır, hayır. Siz ancak diğer milletler gibi yaratılan insanlarsınız. Onlara katliyen hiçbir üstünlüğünüz yoktur diyor Cenab-ı Hak. Evet, bu ayet-i Maide Suresinin 18. ayet-i Demek ki birinci ilaçları. Bir, biz Allah'ın en seçkin kulları, sevgili oğullarıyız. Bu birinci inançları. İkinci, destek kaynakları. Allah, Tevrat'ta onlara güya Filistin topraklarının mülkiyetini vaat etmiş. Filistin topraklarının mülkiyetini vaat etmiştir. Evet. Ve bu da Mesih'in yani İsa Aleyhisselam'ın inişiyle tamamlanacak, onları kurtaracak ve diğer milletlerden intikam alacak. Güya, Mesih İsa Aleyhisselam Yahudiler için diğer milletlerden intikam alacak ve sultayı Yahudilere verecekmiş. Sultayı Yahudilere verecekmiş. Bu onların ikinci destek kaynağıdır. Üçüncü destek kaynağı ise onların sırrı, gizli olan bir mukaddes kitabı vardır. O kitabın adı da Telmut kitabıdır. Tevrat gibi güa semadan münzelmiş. Semadan inmiş. Aslında bu kitap Yahudi hahamlarının yazmış olduğu kitaptır. Bu kitap bu kitapta Yahudilere Cenab-ı Hak alemin mülkiyetini, bütün dünyanın mülkiyetini ve hakimiyetini vaat etmektedir. Yahudiler bütün dünyanın hakimiyetine ve mülkiyetine sahip olacaklarmış. Bu kitapta Allah'ın vaadi buymuş. Telmuttan bazı örnekler verelim. Telmut kitabına göre, Yahudiler insandır, Yahudiler, gayrimilletler hızır ve köpektir. Yahudi olmadıktan sonra istediğin kimsenin malını çalabilirsin, ailesinle zina edebilirsin, faizini alabilirsin, Yahudi olmayacak. Ama Yahudi'den, bir Yahudi bir Yahudi'den faiz alamaz, malını çalamaz, ailesinin hızına geçemez. Ama başka milletlerine her türlü tecavüzü helal görmektedir. Evet, istediği zulmü yapabilir. Yahudi olmayan milleti, şu an Filistin topraklarında Müslümanlara yapılan zulmün en büyük örneğini görüyoruz. Kafasını keser, kulağını keser, burnunu keser, ailesini e, ailesinde tecavüz, tecavüz edebilir. Kızları öldürür, çocukları öldürür, oradaki hayvanları öldürür, ihtiyarları öldürür. Yahudiler için bunların hepsi helaldir. Yahudi olmadığı müddetçe. Dünya tarihinde bu zulmü hiçbir başka minnette müşahede edemeyeceksiniz, göremeyeceksiniz. Evet. Ve en son destek kaynakları da Yahudi alimlerin protokollarıdır. Protokolden kasıt Yahudi alimin yapmış oldukları toplantılar ve orada aldıkları düsturlar ve kararlardır. Evet, onların bütün bu saydıkların destek kaynağı ve güçlendiği ve e, dayandığı, dayandıkları şeylerdir. Peki, bu Yahudilerin hedefleri nelerdir? Bunlar neyi gerçekleştirmek istiyorlar? Gayeleri nelerdir? Hedefleri 1896 miladi senesinde yani 19. asırda yapılan İsis'teki Bal şehrinin kongresinde Yahudi olan her tizen Yahudi olan her tizen artık haklarında Yahudi haklarında aldıkları kararların gerçekleştirilmesini istemiş Filistin'de Yahudi bir devletin ikame edilmesini talep etmiş ve bu Yahudi devletin ikamesinin hudutlarını bir görelim. Çizdikleri plana bakın şimdi. Yahudi devleti nereden nereye kadarmış? Hudutları Nil nehrinden Fırat nehrine kadar. Nil nehrinden Fırat nehrine kadar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu yerler neleri içeriyor? Mısır'ın kuzeyini, Sina sahrasını, Mukaddes Filistin topraklarının tümü, Irak'ın yarısı ve Lübnan ve Suriye ve Ürdün'ün doğu kısmını, bir de Hicaz'ın güneyi ve Medine-i Münevveri'yi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu yerlerde Yahudi ne yapacaktır? Devletini ikame edecektir. Onların hedefleri budur. Çünkü Medine'yi istemeleri sebebi daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Beni Kureyza Yahudileri vardı. Ve orası onların olduklarını iddia ediyorlar. Evet. İkinci hedefleri yeryüzüne hakimiyetini sağlamak, insanlığı köheleştirmek, ahlakın ifsad etmek, her alanda yükselmek ve büyümektir. Kur'an-ı Kerim bize bunların bu gibi arzulara ve hedeflere varacağından bahsetmektedir. Estaizu billah. Ve ila beni İsraila fil kitab. Dikkat edin. Letufsidunne fil ardi marrateyn. Ve leta'lunne uluven kebira. Allahu <Gülüyor> Akbar. Kur'an'a bakın ne diyor. Biz diyor. İsrail oğullarına Tevratta şunu vahyettik. Biz İsrail oğullarına Tevratta şunu vahyettik. Muhakkak ki siz sizler yani İsrail olur olları, Şam arazisinde yani Filistin topraklarında iki defa fesat çıkaracaksınız. Bakınız. İki defa fesat çıkaracaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Alimler bunların birinci fesadını peygamber öldüreceksiniz diye tesis etmiştir. Ve bunlar Zekeriya aleyhisselamı öldürmüşlerdi. Evet. Arkadan da diğer peygamberler. Yahya Ve muhakkak ki çok büyük bir azgınlık da taşıyacaksınız. İsra Suresi ayet 4. Ve bugün biz onların ikinci ifsadını bekliyoruz. Bazı tarihçiler onların ikinci ifsadını 1967 senesinde bütün Arap alemin, alemini e, mağlubiyete götürmesiyle tefsir etmektedirler. Arap alemin çoğun bir kısmını 1967 Harbi'nde felce uğratmıştır Yahudiler. Ve kimi alimler de yani tarihçiler ikinci ifsadı Yemen'den gelen San'a şehrinden gelen Abdullah bin Seven'in Aziz Osmanlı zamanında Müslüman görünüp yaptığı ifsadı ikinci ifsad olarak görmektedirler. Mısırları kışkırttı. Kaldığı yerde Kur'an-ı Kerim okurken Aziz Osman'ı öldürttü. Ebu Zer'i Aziz Osman'a karşı kışkırttırdı. Ve kendisi Aziz Allah olduğunu iddiasında bulundu. Kendisi Mısır'a gitti. Mısır'dan kovuldu. Kufe'ye gitti. Ve kendisi Kufe'de Taifesiyle beraber Hz. Ali ona, biliyorsunuz, hende kaçmıştı. Hz. Allah olduğunu iddia edenleri, orada okuya indirip yapmak için. İşte o zaman, dedi ki, senin Allah olduğuna, gerçek Allah olduğuna inandım, dedi. İnsanlara ateşle ancak, ateşin Rabbi azap eder. Sen bizi ateşle azap ediyorsun, sen bizim Rabbimizsin, dedi. Hz. Ali'ye. Ve oradan, Şam'a kaçtı, Şam'da bugünkü dürziler, ve Aleviler, bizim tabirimizde kızıldaşlar, onun yolunda ve mezhebindedir. Lübnan'daki dürüzüler ve Suriye'deki Museriler ve Lübnan'daki Museriler ve Suriye'deki dürüzler, onun mezhebindedirler. Evet. İkinci iftadı bunu olarak görmüşler alimler. Abla Müslümanı İstadı. Peki, bu Yahudileri gayelerine ulaştırıcı vesiler nelerdir? Yani, bu Yahudiler hangi vesileleri kullanmışlardır ki dünyaya hükmetmeye yüz tutmuşlar. Evet. Aa, birinci vesileleri. Dikkat edin. Burası çok önemli. Yayın organlar vasıtasıyla sinema Televizyon, video, radyo, kitap, gazete, dergi, broşür yoluyla fikri tahakkımı gerçekleştirmek, fikir yönden insanlara hakim olmak. Herkes Yahudiler gibi düşünecek. Yahudiler gibi hayat yaşayacak. Evet. Zina edecek, hırsızlık yapacak, ondan sonra faiz yiyecek, her türlü melaneti işleyecek. Evet. Bu fikre sahip olmak. Fikri tahakkumu gerçekleştirmek için İslam'a hut olarak neler getirmiş? Sırrı cemiyetler organize etmek. Ne gibi? Lyons, Rotary, Dilberk, Mason localarını kurmak. Böylelikle fitneyi, fesadı, rüşvet, aldatma, kandırma, aralara sızma yoluyla He, i̇fsadı, nefitneyi yaymak veyahut bazen alenen açıkta Yahudi cemiyetler kurmak ve faaliyetler sürdürmek. Bunların ilk yani vesilesi budur. Yahudi alimlerin protokollarında almış oldukları kağlardan bir tanesi biz bu dört, dört tane vesileyi gerçekleştireceğiz. İşte bunların bir tanesi şu an size bahsettiğim şey. Ve en müessir iki tane unsurları unsuru kullanırlar. Para ile kadını. Para ile kadını. Fakir olana para, zengin olana da kadın verirler. Evet. B. İkinci festileleri. Bankalar ve para müesseleri ne sahip olmak. Ticari ve faizi kendi masraflarına çevirmek ticareti ve faizi kendi masraflarına çevirmek ekonomiye hakim olmak, bugünkü iktisada dünya ekonomisi, ekonomisine hakim olmak iktikar ve fahiş faizle malları elde etmek ihtikar yoluyla fahiş faizle malları elde etmek böylelikle diğer toplulukları ezmek onların yaşantılarını buğrana sokmak ve bilahare bütün insanlığı Yahudi'ye muhtaç kılmak. Bütün insanlığı Yahudi'ye muhtaç kılmak. İstediğin, istediğin memleketinin parasını değerlendiriyor. İstediğin, istediğin memleketinin parasını indiriyor aşağı. Öyle. Ve az önce bir arkadaşımdan aldığım habere göre Anverste tanıdığı bir Yahudi, Yahudinin söylediği söze bakın. Biz her sene, her Yahudi, anvers'teki Yahudi, İsrail'e bir buçuk milyon para yardım gönderiyor bir aile, Yahudi ailesi. Bir buçuk milyon para Belçika frangı, Yahudi bunu ne yapıyor? İsrail'e gönderiyor, yönetine, devlet kuvvetlensin diye. İşte biliyor musunuz? Ve anvers'te istasyon, tren istasyon garına oraya gittiğiniz zaman orada büyük Yahudi pazarı vardır. Elmas, altın, bütün mücevherat ticareti onların elindedir. Evet. Belçika'da sadece Masonların 3,5 milyar dolar sermayesi vardır. Fransa'da 5 milyar dolar, İngiltere'de 6 milyar dolar sermayeleri vardır. Dikkat edin masonların diyorum, Yahudilerin değil. Yahudilere hizmet eden masonların. Korkunç rakamlar. Evet, bu banka ve para müesseseleri aşırı ihtikar ticarette ve aşırı faizle elde ettikleri imkanlar, paralar. C- çok önemli. Devletlerin desteğini kazanmak için siyasi alanda her yere girerler. Her türlü ideolojiyi desteklerler. Kapitalizmi ve komünizm gibi her türlü ideolojiyi desteklerler. Devlet sultalarına tahakküm etmeyi ve hayatlarını teminat altına almayı sonra her şeyi fesada uğratmayı ne, yapar, ne yaparlar? Gayret tarif ederler. Çalışırlar. Hatta Hristiyan idarelerde bile önemli makamlarda, belki de bazı İslam ülkelerinde bile önemli makamlarda ve derecelerde yükselirler. Doktorlar, müsteşar, mühendis, avukat ve diğer önemli mesleklere sahip olurlar. Böylelikle Böylelikle İngiltere'nin dışları başkanı Belford'un vaadine hasıl oldular. Onun vaadi şuydu. O da Filistin'de Yahudi milleti devleti, devletin ikame edilmesi sözünü vermişti Yahudilere. Dış İngiltere'nin dışları bakanlığı Belford. Ve bu yüzden İngiliz İngiliz istilası, İngiliz istilasını, 1945'ten 48'e kadar, İngiliz istilasını fırsat bilen, bilerek kendilerini her yönde ne yaptılar? Hazırladılar. Ve Amerika'nın, Birleşik Devletlerin desteğini ne yaptılar? Ve o devlet olarak, onların da onu kavmelerini sağladılar. Buna başardılar. Gayeleri, bütün gayeleri bunlardı. Yani, bunlara başarmaktı. Ve en son devletlerini korumak için Yahudiler çok kuvvetli bir askeriyeyi daha İngilizlerin sultası altında ne yaptılar? Böyle bir askeriyeyi kurmayı başardılar. Sosyal, kültürel, spor gibi hareketlerde ve çalışmalara kendilerine müsaade edildi. 1948 evet senesinde İngilizler Filistin'den çıkınca, Yahudiler de bir devlet ikame edince orada bir güçlü askeriye sahip olmuştu artık Yahudiler. Şu an bile Arap devletlerine üstün gelmek için dış güçlerden her türlü yardımı görmektedir. Her türlü Yardımı görmektedir. Peki şimdi muhterem kardeşlerim. Neticede sizlere soruyorum. Bunların bu arzu ettikleri ve ulaşmak istedikleri gayelere ve hedeflere ulaşmış değiller mi? Elbette ki ulaştılar. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Kale Teala وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُونَ Bu ayet-i Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onlar sizin düşmanlarını, Yahudiler ve Hristiyanlar güçleri yetinceye kadar hala sizi dininizden döndürmek için çalışırlar. Evet. Onların hedefleri ve gayeleri buydu. Ve bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine Cenab-ı Hakk'ın haber vermiş olduğu gaybi haberle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu Yahudilerin ve daha sonra Hristiyanların Hıristiyanların zararı daha az olmuştur Yahudilerden. Bu milletlerin, kafir milletlerin Müslümanlara yapmış oldukları oyunlarının planlarının planların nasıl gerçekleştiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayet gözüyle görmüştür ve ümmetini bunlar hazır etmiştir. Al sevban, ar sallallahu aleyhi ve sellem. Tevben, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Kal, يُوشِكُ أَنْ تُدَاءَ عَلَيْكُمُ الْعُمَمْ كَمَا al الْأَكَلَةُ عَلَى قَسْعَةِهَا Kafir ümmetlerin ve toplulukların aynen yemek yiyecilerin çanağın etrafında, bir kavun etrafında toplandıkları gibi Kafir ümmetlerin sizin üzerlerinize üşüşmelerinden, toplanmalarından veya toplanma zamanı yakındır artık gelmiştir. Evet. Fekale kain. Orada sahabelerde bulunan birisi dedi ki, Ya Resulallah, Eû min killetin nehmu is. Yani, bu kafir toplukların ve ümmetlerin Bizim üzerlerimize üşüşmeleri ve toplanmaları bizim o gün azlığımızdan mı? Nasıl oluyor da bizim üzerimizde toplanabiliyorlar? Bizim üzerimize bir sürü planlar, entrikalar ve oyunlar kurabiliyorlar. O gün bizim azlımızdan mı ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. <gülüyor> hayır, hayır. Bilakis siz çok kalabalıksınız. İstatistik hesaplara göre belki siz 1 milyar 200 milyon Müslümansınız. 1990 senesinde. Çok kalabalıksınız. Ben entum kesir ve lakinnekum gusâun ke husa isteyin. Ama sizler ancak nesiniz? Su üstüne Duran bir köpük gibisiniz. Dalgalar, sular geldiği zaman o küpüğü alıp götürür. Veya kum seri gibisiniz. Rüzgarlar geldiği an sizi dağıtır götürür. Yani öyle bir toplumsunuz ki o an kalabalıklığınız size fayda vermez. İmanınız bir daldaki yaprak gibidir. Rüzgar alıp götürür. Yani sizler hiçbir şeye yaramazsınız. Evet. Maalesef biz öyle bir devirde yaşıyoruz muhterem kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de üç yüz kişiyle savaşa çıkıyordu. Bin kişiye karşı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da bin kişiyle üç bin kişiye karşı çıkıyordu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tevuk seferinde 40 bin müşriğe karşı 12 bin kişiyi ordusuyla ordusuyla orduya sahipti. Düşmanın kalabalığını, Müslümanların azlığını görüyor musunuz? وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيُولَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle ne kadar az topluluklar çok toplulukları yenmiştir onlara galip gelmiştir. Lakin hangi topluluklar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz on iki bin kişi olduğunuz zaman yenilmezsiniz dediği topluluklar meydana geldiğinde. Yoksa bu devirdeki olan topluluklar değil. Peki bunun sebebi nedir acaba? Bunun sebebi nedir ki Müslümanlar bir türlü iki buçuk milyon Yahudi bir Yahudi devletini kurarken, bir milyarı aşkın bir Müslüman, bir İslam devletini kuramıyor. Bunun sebebi nedir acaba? Hiç araştırdık mı? Bunun çok sebepleri vardır. Evet, zaten hadisi şerif apaçık olarak bunun sebebini anlatıyor. Veleyazığın Allahu, min sündur ezdouykomu, mahabte min kum. İlk sebebi baştan geliyor. Cenabı Hak diyor, sizin düşmanlarınızın, düşmanlarınızın size karşı olan korkuları kalplerinden artık alınır. alır. Düşman artık sizden korkmaz. İlk sebep. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte musirtu bi'rru'bi min mesirati aw min ve ben diyor düşmanlara düşmanların kalplerine korku bir günlük veya uzak mesafelerde bulunan düşmanlara düşmanların kalplerine korku salmakla yardım edildim diyor peygamberimiz bu gitti. Artık düşmanlar bizden korkmuyor. Kanunu Sultan Süleyman zamanında orta çağda Fransızlar bir bal, bir konser açarken çabuk onu kapatın, yoksa atımın nal sesini orada işitirsiniz. Dediği günler geçti artık. Kafir korkmuyor artık. Müslümandan kafir korkmuyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep. وَلَيَقْذِفَا النَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ Allah'u Ekber. Allah sizin kalbinize vehn denilen bir hastalığı ilka eder. Kalplerde bir hastalık. Vehn zayıflık demek. Zayıflık. İmanda zayıflık. Amelde zayıflık. Ahlakta zayıflık. Her şeyde zayıflık. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e, ve selleme sahabe soruyor. Sahabe korkuyor, soruyor. Tale ka'ilun. Ya Resulallah, mal veh? Ey Allah Resulü. Veh nedir? Veh nedir ki Müslümanları bu hale getiriyor? Kale dünya ve kerahiyetul maut. Allah Hastalığı görüyor musunuz? O hastalık dünya sevgisi ve ölüm korkusu diyor. Müslümanlar dünyayı sevdiği günden beri ölümden korkmuşlardır. Savaştan da korkmuşlardır. Şehit olmaktan korkmuşlardır. Gazi olmaktan korkmuşlardır. Allah'a kavuşmaktan korkmuşlardır. Halbuki Allah ne diyor? Kutsi hadis-i şerifte kim ki benimle karşılaşmak, karşılaşmayı arzuluyorsa, ben de onunla karşılaşmayı arzuluyorum. Kim ki bana karşılamaktan hoşlanmıyorsa, ben de onunla karşılaşmaktan hoşlanmıyorum diyor Cenab-ı Biz artık dünya ile karşılaşmaktan hoşlanıyoruz. Allah ile değil. Kalplerimize dünya yerleşti. Ve ölüm korkusu, ölümü sevmeme ikrah etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Övbeki Sıddık ile bir odada oturuyorlar. Bir yerde oturuyorlar. Bunu Övbeki Sıddık radıyallahu anh niye anlatıyor? Bir gün kendisine su takdim ediliyor. Soğuk bir su. Ve o su dudaklarına tam alacağı an ağlama başlıyor. Onu geri veriyor. Ve hemen aklına şu hadise geliyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kimsenin bulunmadığı bir yerde beraberdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle bir şey def ediyordu. İleyke anni, ileyke anni diyordu. Benden uzaklaş, benden uzaklaş diyordu. Dedim ki ya Resulallah sen kiminle konuşuyorsun? Bu yerde bizden başka kimse yok. İkimiz varız sadece. Dedi ki, ya Eba Bekir, bana dünya insan suretinde arz olundu Ve kendisini bana kabul ettirmek dedi. Ve ben de onu def ettim, ittim. İleyke annî dedim, benden uzaklaş dedim. Lakin öyle bir söz söyledi ki, o söz de şuydu. Evet, sen benden kurtuldun ama benden senden sonra gelecek senin, senin ümmetin benden kurtulamayacak işte o Bekir Sıddîk onun için o suyu içmedi. Yani dünya kendisini kabul ettirdi bize demek istedi. Kalplerimize dünya sevgisi yerleşti. Öyle yerleşti ki her şeyi dünyada görüyoruz. Amelde o kadar zayıfladık ki beş vakit namazı üçe indirdik. Basit bir şey yüzünden cem yapıyoruz. Laklak lak ediyoruz, gevezelik ediyoruz, dünyadan bahsediyoruz. Namazlar gidiyor, ondan sonra gelin cem yapalım diyoruz. Cem yapınca artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günde beş vakit namazın önünde ve sonrasında kılmış olduğu sünnetler zaten gidiyor. Cem yapan, namazları üç vakte indiren bir adam ulan sünnet mi beklenir artık? O da gider. Ve emir bil bilme'ruf, nehyen Yani l davasını terk ettik. İnsanlara iyili emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi bıraktık artık. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müslüm rivayet etmiş müşadî hadis-i şerifte Allah'a yemin olsun ki ya siz, siz iyili emreder ve kötülükten nehyedersiniz? Ya Allah ta semadan size bir azap bir musibet, bir bela indirir. Ondan sonra dua edersiniz, sizin duanız da kabul olmuyor. Olunmaz diyor. İşte dua ediyoruz. Ya Rabbi bize merhamet ediyoruz. Fakat dualarımız da kabul olmuyor. Niye? Çünkü biz bu vazifeyi terk ettik. Ve kalplerimiz Yahudi'nin kalbinden daha kas katı oldu. Yahudi'yi çok geride bıraktık. Yahudi davasının peşinde, oyunların peşinde, planlarının peşinde. Biz de muhterem Müslümanlar, biz neyin peşindeyiz? Biz dünyanın peşindeyiz. Biz menfaat peşindeyiz. Biz birbirimizle uğraşmanın, birbirimizi gıybet etmenin, birbirimizin arkasından konuşmanın, laf taşmanın, birbirimize haset etmenin, Birbirimize çekememenin ve birbirimize karşı tatsız muamele yapmanın, birbirimizi aldatmanın, birbirimizi istememenin peşindeyiz biz. İbadette niye huzur alacaksın ki? Kalp kaskatı oldu. Allah'ın kitabı okunuyor, kimse tesirlenmiyor. Resulullah'ın hadisi okunuyor, kimse tesirlenmiyor. Niye? Kalpler kaskatı oldu. Ve unutmayalım ki Allah'tan en uzak kalp kas katı katı olan kalptir, duygusuz olan kalptir, çok uyuyan kalptir, çok dülen kalptir, çok konuşan kalptir, çok yemek yen kalptir. Geldi ondan sonra sen ibadetinden huzur al. Tabi alamaz. Tabi namazı üçe indirecektir. Tabi sünnetleri kılmayacaktır. Çünkü ibadetinden zevk almıyor ki. Belki. Eğer namaz kılma, namazı terk etme, kişiyi kafir yapmayacağını bilseydi veya küfre götürmeyeceğini bilseydi belki namazı da terk edecektik. İçimizden belki çoğu kafir olmak için namaz kılıyor. O hale geldik. Allah bizi ıslah etsin. Ondan sonra biz İslam aleminin terakki etmesini, yükselmesini istiyoruz. Ne ile? Kimlerle? Hangi davayla? Hangi müesseseyle? İnsanların isra olunmasını istiyoruz. Doğru akide öğrenmelerini istiyoruz. Doğru bir amele sahip olmalarını istiyoruz. Amelimizle örnek olabildik mi? Hangi amelimizle? Şu an bana burada hiçbir kimse diğer cemaatlerin bizim cemaattan daha fazla amel işlemediğini kimse ispatlayamaz. Cemaatler arasında en az çalışan ve en az amel işleyen bu cemaattir. Başka bir cemaat, ikinci cemaat gösteremezsiniz. Onlar hatalarıyla, noksanlarıyla, yanlışlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir samimiyet var. Bizde ne var? Lütfen söyleyin. Amel mi var? Samimiyet mi var? Ne var bizde? Gittiğimiz bütün topla toplantılarda, sohbetlerde, işimiz gücümüz, şunu satıyorum kaç para, falan arabadan şu kadar kazandım, şunu yaptım, bunu yaptım. Falan para yedi, falan falan kötü, falan camiye gelmesin, pişman gelmesin, pişman emir değil, pişman istihariyetinde değil, pişman şu, ben bir geliyorum, bir gelmiyorum, falana darılıyorum. Cami bırakıyorum, bizim derdimiz, işimiz, gücümüz var. Allah bizi birbirimize düşürdü. Niye? Çünkü biz cezalı bir milletiz. Allah'ın cezasına müstehak olan bir toplulukuz. <Sessizlik> <Sessizlik> İnnaallah la yuga'yiru ma, ma bi qawmin, hatta yuga'yiru ma bi Bir millet kendi nefslerindeki değiştirmede Allah onları değiştirmez. Biz kendi nefsimizde olan inancımızı, amelimizi, her şeyimizi yitirdik. Allah da bizi bu hale getirdi. Ve bizi bu gibi şeylere müstahak gördü. ذَلِكِ ki bir لَنْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَتَهُ اَلَا أَمَا عَلَى قَوْمٍ hatta يُغَيِّرُ مَا Allah bir millet üzerinden onlara ihsan etmiş olduğu nimetleri almaz ta ki onlar nefislerini değiştirmedi Biz nefsimizi değiştirdik. Allah bizden bir sürü nimetleri aldı. İlim nimetini aldı. Sebri nimetini aldı, amen nimetini aldı, samiyet nimetini aldı, ihlas nimetini aldı, bütün nimetler aldı üzerimizden. Bir nimet kaldıysa o da refah yaşamak, huzurlu yaşamak, rahat yaşamak, mallı, paralı, her şeye sahip olmak. Bizde bu var. Unutmayalım ki bu Allah'ın üzerimize bir oyunu ve mekrıdır. Bir gün gelecek bizi bunu yakalayacaktır. Ve bunu hesabını altına kalkamayacağız. onun için muhterem kardeşlerim bu yapmış olduğumuz dersten ibret alarak ki bu dersin sadece bir kısmıdır yahudileri daha bitirmiş değil değiliz daha Hristiyanları da göreceğiz onlar daha bitirmiş değiliz onların müslümanlar üzerinde ne gibi oyunlar oyunları daha görmüş değiliz müslümanlar üzerindeki testlerini daha görmüş değiliz şu yapmış olduğumuz kısa dersten İbret alıp, yeniden kendimize dönelim. Önce nefsimizden başlayalım. Ferdi, islah. Kendimizi islah edelim. Eğer kendimizi islah edersek, belki ailemiz de islah olur. Arkadan, belki çoğu çocuğumuz da islah olur. Bir cemaatin çobanları neyse, sürüleri de odur. Çocuklarımızın durumlarını görüyoruz. Belki Avrupa'da bütün cemaatler içinde parmakla gösterilen bir nesil haline gelmiştir. Bunların sorumlusu kim? Bizleriz. Biz samimi olsaydık, biz amerden insanlar olsaydık, biz hakikaten davamızı düşünen, Allah uğruna her türlü fedakârla katlanan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten seven, ona ümmet olmak çalışsaydık, ailelerimiz ve çoğu böyle olmayacak. Fakat onları bu hale getiren ve bu duruma terk eden bizleriz maalesef. Önce kendi nefsimizden başlayacağız. Eğer kitap sünnetin hakikatına inanıyorsak, yeniden ona dönüş yapacağız. Kitap sünnet sadece sakal uzatmak, şalvar bırakmak değildir. Benim indimde, benim nazarımda artık sakal bırakma, şalvar giyme, namaz el kaldırma, bunlar sadece cemaatta görüntü olmuştur. Benim nazarımda şunlar, bunlar şu an ikinci plandadır. Önce birinci planda, bir kişinin ahlakı, kalp saffeti. Eğer bir insan ahlakı temiz olursa, fıtratı bozulmadıysa, kalbi safsa, o insanın sakal bırakması çok kolaydır. Şalvar giymesi çok kolaydır. Davaza dostluğu kılması çok kolaydır. Önce ahlak, önce samimiyet, önce niyetlerin doğru olması. Ama bakıyoruz ki bu insanlar sakallı oldukları halde, şalvarlı oldukları halde, dostor namaz kıldıkları halde sakalları onlara fayda vermemiş, günah işlemelerine mani olmamış, başkaların aldatmalarına başkaların aldatmalarında mani olmamış, şalvarı da giyerken başkalarını aldatırken bunu giymekten utanmamış, kılmış olduğu namaz sadece kendisini Allah'tan uzaklaştırmış, namazı Fuhşiyattan, mükerattan, lasiyetten men edememiş kendisini. Her kıldınamaz, onu bilakis Allah'tan uzaklaştırmıştır. Niye? Çünkü niyeti sahih değil. Niyeti samimi değil. Niyeti temiz değil. Niyetler bu. Yani. Onun için bizler hepimiz ferden ferden. Kişi kimse de hata aramasın başkalarının hatalarıyla uğraşmaktansa kendi hatalarını görsün. Çünkü başkalarının hatalarıyla meşgul olan bir insan kendi hatalarını göremez. Kendi hatalarıyla ve kuşlarıyla meşgul olamaz. Herkes kendi hatasını görsün ve neler kaybettiğini, nelerden eksildiğini, imanın nasıl zayıfladığını bir ölçsün ve onları tamir etmeye çalışsın yeniden Allah'a dönüş yapsın, tövbe etsin. Belki onu gören ailesi, çoğu çocuğu onlar da tövbe eder. Onlar da onu örnek alır. Böyle fertten aileye, aile et aile, aileleri, aileler cemaate teşkil eder. Belki böylelikle bir aile, bir ailelerden bir cemaat top yakın inşallahutaala yeniden ıslah olunur. Allah'tan isteğimiz, arzumuz, dileğimiz budur. Lakin Umitsizlik var. Ama Müslümanın umitsizliğe düşmesi doğru değildir. Bu ancak kafir milletin, toplulukların sıfatıdır. Bütün gayretlere, çalışmalara, sohbetlere rağmen katiyen bir ilerleme görülmemektedir. Herkes aynı yerinde saymaktadır. Demek ki yapılan bütün sohbetler Sadece geldik denilsin veya adettir diye dinlenmekte istifade maksadıyla değil. İstifade maksadıyla dinlenmektedir. Demek ki bu derseden hissesini alan çok azdır. Demek ki ders verenler bile artık ders yere örnek olamayacak derecede gelmişlerdir maalesef. Tek benim çare gördüğüm şey belki cemaat içinde pisliklere, masiyetlere, çirkefe günah bulaşmamış insanlar olabilir tek tük. Onlardan benim son ricam Allah rızası için cemaat adına geceliğin kalksın. Abdest alsın. Sekiz rekat tecrü namazı kılsın. Ve arkadan bütün namazı kılsın ve ellerini semaya kaldırdım Bu cemaatin düzelmesi için, islah olması için dua etsin Allah. Belki içimize bir kişinin duası kabul olur da cenab Hak onun duasıyla bu cemaat belki islah olur. Ben bu karart Belki onun duasıyla bu cemaat islah olur. Çünkü cemaatta bir kişi günah işlediği an onun günahı bütün cemaata istilat edecektir. Lut Aleyhisselam, min kavminde 33 kişi Luvat'a homoseksüelci yapan vardı. Ama Allah bütün kavmi helak etti. Çünkü o kavimde insanlar salih idiler ama muslih olamadılar. Başkalarını istilat edemediler. Ve Allah hepsini helak etti. Uhud Harbi'nde elli tane okçu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettikleri için bütün orduya, ordu bozuna uğratıldı. Elli kişi yüzünden. Bir gemide insanlar gemideyken işlerinden bir tane hain gemiyi bir delse nasıl bütün insanlar helak olacaksa aynı şekilde Cemaatta bir iki insanın günah işlemesiyle hata işlemesiyle Allah'ın cezası ve musibeti ve belası bütün cemaati tamim etmiştir. Bütün cemaatımızın üzerine inmiştir. İçinde kurular içinde yaşlar da yanmıştır. Kurular içinde yaşlar da Hepimiz bunun derdini çekiyoruz. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْتًا Öyle bir fitneden korkun ki, içinizde sadece zulmedenlere, günah işleyenlere isabet etmez, hepiniz için alır. Hepiniz içine alır. O belaya ve muslimete hepiniz girersiniz. Unutma, unutmayalım ki, Allah'ın emirlerine muhalefet, Resulullah'ın emirlerine muhalefet, Cemaate büyük sağır vardır. O ferde sadece değil, bütün cemaate. Belki bir ferdin günahıyla bu cemaat, Allah'ın vermiş olduğu cezasını çekiyor. Eğer böyleyse, inşallah, diyorum ki, belki bir insanın, fıtratı selimesini bozmamış, ahlakını ve amelini bozmamış, belki bir insanın, gecede yap yapacağı, inşallah-u teala, Duasıyla belki Cenab-ı Hak onun duasını kabul eder ve onun sebebiyle bütün cemaati Cenab-ı Hak yeniden eski samimiyetine ve eski hareketine eski canlılığına iade ettirir Cenab-ı Hak'tan umidimiz ve talemimiz budur Cenab-ı Hak cümlemizi ıslah etsin hidayetini üzerimizden eksik etmesin Eğer dersle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben bugünlüğü bu kadarla iktifa edeceğim. وَاخِرِ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ